Ya, merhabalar Mayır Nasılsın? İyiyim. Bir pazar akşamıyla birlikteyiz. 4 Haziran 2016. 5 Haziran. Konuğumuz. 5 Haziran hep evet, bir şekilde. Ya günü <gülüyor> şaşırıyorum ya yılı Ya da, yılı ya da yılı <gülüyor> ama. Aynen öyle. <gülüyor> evet. Bugünkü konuğumuz daha önceki konuklarımızdan Kerem Gülay. Merhaba Kerem hoş geldin. Kerem hoş Merhaba. geldin arkadaşlar. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Ee, i̇yi olmaya çalışıyoruz. <gülüyor> i̇yi olmaya çalışıyoruz diyerek. Diplomatik, diplomatik cevaplar. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Sanki program öncesi fazla onu e, kısmışız gibi geliyor bana. <gülüyor> ben e, şey dinleyicilerin e, şeyine bilgisine sunalım. Ben özellikle rica ettim karakter itibariyle kısılmaya e, ihtiyaç olan bir insan olduğum için. Estağfurullah. Kerem. E, bu arada Kerem İstanbul'da. Bütün yazı burada geçireceksin herhalde, Türkiye'de geçireceksin, doğru mu? Evet, Ağustos sonuna kadar buradayım. İşte tezi e, burada tamamlayacağım. Bir de e, Türk hukukuyla ilgili bir araştırma yapmam gerekiyor. Biraz da feed Research oldu. Bir Oxford University Press'ten önümüzdeki sonbaharda bir kitap çıkacak. E, ona katkıda bulunmak için burada araştırması falan yapmam gerekiyor. Nerede yüzden... çalışıyorsun orada mekanlarım Mekanların var mı? Ee, Koç Üniversitesi e, eksik olmasını bir e, şey sağladı misafir e, öğretim görevlisi pozisyonu sağladı orada çalışıyorum evde çalışıyorum bir de e, nasıl diyeyim kafelerde e, kafelerde monşerler gibi kafelerde <gülüyor> çalışıyorum <gülüyor> Sahaya çıkmıyor musun abi Çağlayan Adliyesi falan Türkiye'nin ee, Avrupa'nın en büyük hukuk sarayına gitmiyor musun? Çok büyük gerçekten hacim itibarıyla <gülüyor> işte yapımda kullanılan betondu, kumdur bu tip materyaller itibarıyla oldukça büyük ama işte o kadar. Hmm. Bizde de o kadar alıyor. Evet Keremle birlikteyiz bugün. Ee, tabii konular o kadar fazla ki hani nereden başlayacağımızda bilemiyoruz gibi bir durum oldu program öncesinde konuşurken ama esasda herhalde herkesin de merak ettiği bir konu var. Ee, PayPal konusu oradan giriş yapacağız. <gülüyor> ben bildiklerimi söyleyeyim mi? Hayır, bu konu hakkında. Kesinlikle. Ben de PayPal e... diye bir firma var. dünya üzerindeki hani herhalde son 20 yıldaki en önemli e, finansal enstrümanlarından bir tanesine sahip ama Türkiye operasyonlarında bir sekte vuruldu. Türkiye'den çıkma kararı aldı. E, Nedenleri ne içindir? Fazla da burada dile getirilen bir konu değil illa. E, biraz da öğrenmek istiyoruz ben ben? ben ben şöyle bir giriş yapabilir miyim izninizle? Vebrazi'de <Gülüyor> ee, bu konuyla ilgili son dakika haberi çıkmıştı sanıyorum Mayıs ayının 30'u ya da 31'i. Orada yorumlardan bir tane yorum okumak istiyorum şimdi size. Emel Acer diyor ki ''Şu güzel yurdumdan soğuttunuz resmen. Bu nasıl iş? Bir ev hanımı olarak 3 kuruş katkı olsun diye el emeği ürünlerimi satıyordum. O 3 kuruşu da elimden aldınız. Yazıklar olsun.'' Bence e, buradan başlayalım. Emel Hanım'ın feryadı tabii ondan sonra altında yüzlerce yorum olmuş. E, neden böyle bir şey oluyor? E, Emel Hanım gibi kendi yaptığı ürünleri satıp ev ekonomisine katkıda bulunan insanlar artık bunu yapamıyorlar. Çünkü PayPal çok büyük bir devdi. E, i̇stersen buradan başlayalım Kerem. Senin gözlemlerin ya da takip ettiğin kadarıyla bildiklerin neler? Eee yani sorunun kısa cevabı şu çünkü Emel Hanım gibi insanların dertleri, Emel Hanım gibi insanların emekleri umursanmıyor. Hı hı. Bilmiyorum isim verebiliyor muyuz ama hani yine benim karakterime şey, her türlü <gülüyor> dava sorumluluğunu kendim üstlenmekle beraber buna ben AKP'de sanırım il başkanı İstanbul İl Yönetim Kurulu, pardon, Ülke İl Yönetim Kurulu görevlisi AK Parti'de Cemal Akbaba isimli bir beyefendinin tweet'iyle cevap vermek istiyorum. Tabii. PayPal Türkiye'den ayrılmadı, Türkiye PayPal'e yol verdi. Evet. Bence çok güzel öfleyiyor durumu çünkü e, ayar çektik yani. Evet, <gülüyor> evet yani çünkü orada önemli olan hani PayPal'in Türkiye'den çıkması falan çıkması sebebiyle vatandaşın e, zarara uğraması falan. Bu gibi şeyler hiç umurunda değil bu düzenlemeleri yapanların bu düzenlemeleri uygulayanların böyle bir. E, PayPal bizi nasıl... bırakamaz, biz PayPal'ı kovarız durumu var yani. Evet, yani olayı sadece PayPal ve e, hükümet veya hükümetin ilgili birimleri arasındaki bir mesele olarak görüyorlar. Bir defa bu, bu başlangıçta bir sorun var diye düşünüyorum. Uzun cevabı da yavaş yavaş. Kız arkadaşına ayrılırken yani. It's not you, it's me man. Hayır <gülüyor> yani orada en azından orada en azından bir adadı muasheret kiri sorun e, sende değil bende der insan. burada bir de onun da tersini yapıyor yani bu biraz. <gülüyor> solusanle evet pek de medeni olmayan bir şahıs gibi. Şimdi biraz bence bu iki örnek çok güzel oldu. Tam yani benim bir kullanıcının başına geleceklerden dolayı olan feryadı ve senin dediğin gibi devleti temsil eden bir yetkilinin konuya bakış açısı çok güzel iki ucu hemen tanımlamış olduk bu konuda Birazcık daha konunun detaylarına girersek şimdi Paypal 200 ülkede faaliyet gösteren, 200'den fazla <gülüyor> hatta zannediyorum dünyada da 215 falan kayıtlı ülke ya da bölge var. Ee, bunların hemen hemen hepsinde faaliyet gösteren bir kurum. Ee, neden yani bir tek Türkiye'den ayrılma gereği duyuyor? Ee, birazcık bunu konuşmak gerekiyor. Burada da BDDK'nın rolünden bahsediliyor. Ee, sanıyorum önce Paypal bir açıklama yaptı. BDDK evet. kurallarını evet. yerine getiremediğimizden dolayı ayrılmak zorundayız diye. Hı -hı. Evet. Devamında evet. da BDDK hayır öyle değil. Hayır. Yerine getirememek gibi bir durum yok. Hani özellikle yerine getirmemek gibi bir durum var diye açıklama yaptı. Evet. Bir... Evet. BDDK başkanı Akfen, Hı -hı. bu arada şey, kaynağım CNN, CNN Türk. Hı -hı. BDDK'nın sitesinde açıklamayı göremedim çünkü. Mevzuatın ilgili hükümlerine burada özellikle kastettiği ilgili bir kanun var. Tam ismini şimdi vereceğim. O kanunun 23. ve tebliğin o kanuna dayanarak hazırlan hazırlanılmış bir tebliğin 16. maddesi. Bu iki maddeye uyum sağlamak için hiçbir hani fizibilite veya altyapı çalışması e, yapmadı PayPal, o yüzden de biz de vermedik şeklinde bir açıklama yaptı. Topu e, PayPal'a e attı, PayPal'de BDDK'ya attı. Ben olaya ilk yaklaştığımda biraz e, ihtiyatla yaklaşmayı uygun gördüm. Tabii ki yani BDDK ve çeşitli idari kurumların Türkiye'de yaptığı hukuk dışı e, şeyleri bildiğim için önce bir e, hata acaba BDDK'da mıdır gibi bir soruyla Baktım biraz eşeledikten sonra ya PayPal'de de bazı sorunlar var diye baktım ama esasında ikisine de hem olumlu hem olumsuz cevap veriyorum çünkü çok ortada çok daha büyük sistematik bir sorun var. Nedir o Türkiye, sorun? Türkiye kısa açıklamak gerekirse e, Türkiye'de e, bu gibi baştan başlayalım. Türkiye bu gibi konulara ilişkin yasal düzenlemelerini, yani yasa düzeyindeki düzenlemelerini, kanunlarını yani ve buna dayalı olan yönetmelikleri ve tebliğleri hemen hemen tamamen yurt dışından tırnak içerisinde ithal alıyor. Hı hı. Esasında yabancı mevzuatın Türkiye'ye alınması süreci Türk hukukuna hatta genel olarak, şimdi Osmanlı çok bahsediliyor Osmanlı'dan, Osmanlı Türk hukukuna, çok yabancı bir şey de değil. Buna Hı -hı. E, Türk hukuk doktrininde e, iktibas deniyor. Hı -hı. E, Uluslararası e, terminolojide transplant e, terimi kullanılıyor. Bunu daha önceki konuşmamızda da çok kısaca bahsetmiştim. Hı -hı. E, Bu Türk mesela kendi... hep şey hep şey öğreniriz ya Kerem. Medeni hukuku İsviçre'den, ceza hukukunu Aynen. Almanya'dan aldık falan. Şimdi de Fevkler. bilgi evet. teknolojileri hukukunu Amerika'dan alıp çeviriyor muyuz? Ne yapıyoruz? E, i̇şte burada çok enteresan, e, bu, verdiğin örnek çok güzel oldu. Söz gelip, bu arada gömülmemize ve işte cenaze işlemlerimize ilişkin hukuku da e, İslam hukukundan alıyoruz. Hatta Uğur Buluncu'nun bu konuda çok güzel bir sözü var. E, her neyse, bilgi teknolojilerine ve internete ilişkin hukuku da çoğunlukla Avrupa'dan alıyoruz. Hı hı. E, Amerika'dan da zaman zaman esinleniyoruz. Sadece bu, burada bilgi işlem, bilgi ile ilgili, ilişkili, ilişkili hukukta değil, finansal konulara ilişkin hukuku da Amerika'dan veya Avrupa'dan alıyoruz. Ee, ve bu e, bu sürece, bu çevirme sürecinde e, bildiğiniz basit çeviri hatalarından, temel mantık hatalarına, e, ilgili mevzuatın alındığı sistemdeki ana kurallarla o ilgili mevzuatın e, arasındaki bağların değerlendirmemesine veya yanlış değerlendirilmesine kadar çeşitli e, saymakla bitmeyecek e, türde hatalar yapıyoruz. Hatta mümkünse ben e, örnekler de vermek isterim. Tabii ki. Bu özellikle Paypal şeyine ilişki. Şimdi söz gelimi referansla konuşmak istiyorum. E, öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, baştan yasaların ismini vererek başlayalım. Özür dilerim. Ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemleri, ödeme hizmetleri ve elektronik para, para kuruluşları hakkında kanun. Şimdi bu kanunun, çok kısa geçiyorum, çıkış yılı 2013. Bu kanuna ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki komisyon raporunda, plan ve bütçe komisyonunda görüşülmüş bu. Ve arkasından meclisteki genel görüşme tutanaklarında, bahsedilen çeşitli e, Avrupa e, yönetmelikleri var. Hı hı. Sayfa numarasıyla beraber vermek istiyorum. E, 24. yasama yılı pardon 24. yasama dönemi 3. yasama dayalı yasama yılı 473 sıra sayılı e, plan ve bütçe komisyonu raporu bu raporun 8. sayfasında Pardon 6. sayfasında özür dilerim. Sondan 2 evvelki paragrafta şu ifade yer alıyor. İşte ödeme hizmetleri ve elektronik para hususlarında devam ediyor. AB müktesebatına uyumlaştırmak için bunu da açık açık söylüyorlar. 2007-64-EC sayılı hizmet, ödeme hizmetleri direktifi birkaç isim daha sıralıyor. Vereceğim spesifik örnekle alakalı direktif 2009-110-EC sayılı elektronik para kuruluşlarının kurulması, faaliyetlerinin sürdürülmesi, denetimi direktif. Şimdi bu direktiflerin bu ilgili kanunun hazırlanmasında ta plan ve bütçe komisyonundan ne kadar teferatlı görüşülmüş görüşülmemiş uzun uzun tartışabiliriz. Ama bu ilgili direktiflerden ilham alındığı açıkça yazıyor. Burada bir problem yok eee iktibas süreci, yani başka ülkelerden yasa alınıp bunu uyarlama bunun uyarlanması süreci sadece Türkiye'de yapılan bir şey değil. Avrupa Birliği içinde, Uzak Doğu'da, e, hatta Amerika'da da oldukça sıklıkla karşılaşılan bir şey. Buna ilişkin teoriler var. E, fakat bu ilgili 2009-110- eee EC sayılı yönetmeliği yani pardon direktifi alırken bu direktifin 15. maddesindeki hükmü de size okumak istiyorum. Bunun da sayfa numarası. Bunlar bu arada Google'dan bile ulaşabilirsiniz. 10-10-2009 tarihli direktifin 15. maddesi. Tamamını çevirmeyeceğim. İlgili kısım şöyle diyor. Elektronik para kurumlarının... Pardon. Ana ofisi... Avrupa Birliği ülkesi üyeler dışında bulunan elektronik para kurumlarının kurumlarına ilişkin düzenlemeler bütün e, birlik ülkelerinde benzer, kıyaslanabilir olmalıdır. Bu hükümden ne anlaşılıyor ve bunun ilişkin detaylı düzenlemeleri tek tek saymayacağım. E, koskoca Avrupa Birliği. Bu meseleyi düzenlerken ya bu kurumlar e, tamam Avrupa Birliği'nde kurulsun ve denetlersin diye biz bu, biz bu hükümleri, yönetmelikleri, direktifleri ona bağlı olan yasaları getireceğiz ama Avrupa Birliği dışında da bu bir fiili durumdur. Hani fiili durumu çok seviyoruz, çok bahsediyoruz hmm. ya bundan. E, bu bir fiili durumdur. Avrupa Birliği dışındaki e, bu tip e, kurumları da e, biz bu düzenlemenin kapsamını alalım. E, yasaklamadan bu düzenlemenin kapsamını alalım. Bu madde ee, Avrupa Birliği'nde merkezi olmayan kurumların da Avrupa Birliği'nde faaliyet gösterebileceğine e, yasal zemin hatta yasanın da şeyinde Avrupa Birliği mütesebatı kapsamında bir zemin hazırlıyor. Şimdi peki Türkiye bunu nasıl düzenlemiş diye bakarsak bu maddeyi değiştirmişler buna ilişkin detaylara girmeyeceğim. Ee, ilgili demin bahsettiğim kanunun 23. maddesi ee, kanun numarası da 6493 sayılı kanun bu kanunun 23. maddesinde aynen şöyle diyor <gülüyor> okuyorum sistem işleticisi ödeme kuruluşu ve elektronik para kuruluşu bunların hepsini bir defa bir potada toplamış hı hı. bu kanunda yer alan hususlar ile ilgili belgeleri ve kayıtları en az 10 yıl süreyle güvenli ve istenildiği an erişime sağlanacak bir şekilde yurt içinde saklar bunda bir problem yok e, Avrupa Birliği'nin düzenlemesinde de bu hüküm var. 5 e, seneyle sınırını konmuş. Türk hukukundaki genel benzer düzenlemelerle e, uyumlu olması için 10 sene yapılmış. Bunda bir sorun yok. Devamı geliyor. Burası ilginç. Sistem işleticisinin faaliyetlerini yürütmede kullandığı bilgi sistemleri ve bunların yedekleri de yurt içinde tutulur. Ödeme kuruluşunun faaliyetlerini yürütmede kullandıkları bilgi sistemlerine ilişkin usuller, usuller ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Ee, en başta bir tebliğden bahsetmiştim. Bu tebliğin 16. maddesi de aynı hükmü tekrarlıyor. Birincil ve ikincil sistemler, sistem işletilmesi yani yazılımı e, ve yani softwaredan ve database'den bahsediyor. Benim sınırlı internet ve teknoloji bilgimle anladığım. Bunun e, Türkiye'de o da tebliğin ilgili maddesi de Türkiye'de e, tutulacağından hatta yedeklerinin dahi Türkiye'de tutulacağından bahsediyor. O Sen zaman söylesin. biraz özetleyelim tamam. yani serverlar milli olacak. Ülke içerisinde yer alacak diyebilir miyiz? Aynen öyle diyebiliriz. Ama enteresan bir şekilde esinlendikleri direktifte ve e, Avrupa Birliği ülkelerinin bu konuda çıkarttıkları kanun ve benzeri düzenlemelerde böyle bir hüküm yok. Peki ee, nedir? Bak, yani neden neden Türkiye'de? Yani ne avantajları var Türkiye'de olması? E, yasal bakımdan mı? Ben... Doğru dolsunuzemeklese yasal bakımından veya teknoloji bakımından yani ne tür bir hani, müdahale etme veya denetleme e, imkanı sağlıyor yurt içi olması. Şimdi e, yani BDDK'nın istediğinde kapıyı çalıp içeri girip denetlemesine imkan veriyor. Yani Ama fizik, fiziksel olarak içeri girmesine mi neden oluyor? Yani o server'lar oradaysa diyelim diyelim çekmek öyle bir tane yüksek tavanlı kocaman bir yerde serverları tuttular. Biz de gidip eee BDDK'nın elemanları yanında polislerle oraya gidip orayı basabilirler anlamında. Yani aynı yani şey şöyle söyleyeyim, basma değil Kayyum zaten kanun kayyum kan <gülüyor> <gülüyor> Mesela PayPal'a. Kan kanun e, her türlü denetimin e, e, talep edilmesi halinde zaten hemen e, denetime açılacağı ve bunu sürekli BDDK'nın kontrolünde olabileceğini zaten açıkça e, dile getiriyor. E, eğer serverlar Türkiye'de yer almasaydı da bu her zaman yapılabilirdi. Bu teknik olarak ne kadar mümkün onu siz benden daha iyi bilirsiniz ama muhtemelen gene aynı o çekmeköydeki ofise gidip neredeyse o ofis gene o ofisten e, Amerika'daki Oregon'da veya işte Los Angeles'ta sanırım merkezleri e, server'a veya Avrupa'daki Luxembourg'daki server'a bağlanıp gene aynı kontrolleri yapmaları mümkün olabilirdi diye düşünüyorum. Dolayısıyla bunun yasal olarak ee, bir farkı, avantajı yok. Sanırım fiili olarak bir avantajı var. Fiili olarak bu bizim kontrolümüzde olsun diyorlar. Ama e, şeyin idrakında değiller. Yani e, 190-194 ülkede olan bir şeyin kontrolünü siz Türkiye'den biz sağlayacağız hani, aha, e, demeyi nasıl düşünebiliyorsunuz? Sizin bunun deme hakkınız varsa buradaki ciddi meşruiyet sorununa dikkat çekmek isterim. E, siz bunu diyorsunuz. Avrupa Birliği de bunu dese, Amerika da bunu dese, o zaman PayPal her yerde merkezi olan, Nasıl bu sistem işletilecek? Bunun bir merkezi olmak zorunda değil mi teknoloji? O zaman diyelim Türkiye merkezli bir şirket Avrupa'da ve Amerika'da e, ekonomi içerisinde yer alıyorsa onun da aynı şeyi yapması beklenebilir. Eğer onlar da benzeri kanunlar geçirseler. Diyelim bizde de bir şirket diyelim, e, Avrupa'da Aynen. bir mal satıyor. biz de o zaman serverları hatta Luxemburg diyelim böyle bir kanun çıkardı biraz önce bahsettiğin gibi minnacık bir ülke. 200-300 bin nüfusu var. Biz de gidip Lüksemburg'da mı bir tane şey yapacağız? <gülüyor> Sörver mu açacağız? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani Lüksemburg gözüküyor. delikanlıysa olur. Bunu dayatır yani bence. Bence Burada, burada genel olarak şöyle bir sorun daha doğrusu e, Kerem söylediklerin özeti bana şöyle geliyor kulağıma. E, yani tabii ki her ülke özellikle Avrupa Birliği'nin çok agresif e, şeyleri var. Son zamanlarda verilerin e, nerede tutulacağı ve ne kadar Süreyde tutulacağı ve kime ait olduğu ilgili sosyal networkler başta olmak üzere bir sürü para konusu finans konuları da ikincili olmak üzere bir sürü düzenleme getirmeye çalışıyor. Fakat burada yani Facebook'a Google'a Twitter'a bir sürü Avrupa ülkesinde cezalar kesildi ya da işte ne bileyim hatta Uber'in ofisleri basıldı vesaire ama Türkiye'deki tavır genel olarak daha önce Twitter'da da yaşanmıştı bu. Bir delikanlı raconu var Türkiye'de. Yani hukukta böyle bir şey var mı bilmiyorum ama. E, sen yani mesela ekstra süre vermek yok. E, ondan sonra bir ayrıcalık yapmak yok. Ya da araya bulmak falan öyle şeyler de yok. E, yani bir acaba mizafere... A AB kuralları da o şekilde mi? Yani AB'de mesela kuralıma uymazsan şey... kapatırım mı diyor? E, Mahir, e, burada şeyi yani, e, şöyle söyleyeyim dürüst olma babına Hı -hı. E, genel olarak Türkiye'nin böyle bir tavrı var. ve Türk, e, Türkiye'deki e, hukuk kuruluşlarının bu tarz böyle bir taviz vermez e, müzakereye girişmez tutumları e, belediyelerde bile oluyor yani. Bırakın BDDK'yı. Ancak bu durumda e, BDDK sen yani bu hususla sınırlı olmak kaydıyla pek e, sorumlu değil. Şundan değil. Çünkü 2013'te çıkan kanunun bir geçici maddesi var. ikinci maddesi olacak sanırım. Hı hı. Geçici ikinci madde diyor ki ya bu kanun çıktıktan sonra bir sene içinde kurumlar gerekli fizibilite çalışmalarını tedbirleri vesaireyle hazırlarlar ve ruhsat başvurularını hazırlarlar. Yani bir senelik bir böyle geçiş süreci tanıyor. Arkasından 2015 yılında ruhsat başladıktan sonra da çeşitli süreler tanıyor. Yani BDDK'nın başkanının açıklamalarından bu çıkıyor. Ben oradan okuduğum kadarıyla ifade ediyorum. PayPal bu konuda çok bir açıklama yapmadı çünkü. Sadece biz görüşmelere devam ediyoruz dedi. Dolayısıyla hani bunda böyle bir tutum sergilememişler. Geçiş dönemini sunmuşlar. Ondan sonra ruhsat başvurusu sürecinde de PayPal uyumlu hale getirsin diye biraz işleri ağırdan almışlar. Ama PayPal hiçbir şey yapmayınca e, bu arada sanırım e, Mastercard vesaire e, altyapısına ilişkin benzer bir uyum sağlamış. E, bu bilgilerin e, tabii ne kadarı doğru ne kadarı değil doğrudan kaynaklarından teyit edemediğimiz için sorun çıkabilir. Ama e, PayPal hiçbir e, bu konuda adım atmadığı için e, böyle bir tutum yani o zaman Dediğine çıkıyor gene belki atar atar gidere gider delikanlıdır burası o zaman ben de vermiyorum Rusat'ı demiş olabilir yani son geldiğimiz son noktada evet haklısın ama ondan önce evet. e, sanki biraz daha e, mü, müsamaha da hatası göster. var diyoruz. yani. Evet, evet yani olaya nacizane e, şey bakmak lazım sanki ben e, hükümeti çok eleştiren bir insan olmama rağmen biliyorum. E, yani bir tarafta devlet var, öteki tarafta da şirket var. Hani kapitalizm Hı -hı. vesaire o da sütten çıkmış akışık elbet değildir. Hı -hı. Ee, diye düşünüyorum. Yani burada benim uzaktan takip ettiğim kadarıyla ve bir sürü farklı e, bakış açısı var. Tabii ki insanlar PayPal'ın e, günlük hayatlarında ticari olarak bir etkisi var onlara ve bunun ortadan kalkacak olması onlar için çok büyük bir zorun. Ama benim, çok. benim gördüğüm kadarıyla ee, tabii ki Amerikan menşeli olan bir şirketin e, ekstra masrafa girmemek istemesi ve Türkiye'nin de e, en ufak para transferini dahi e, kendi sınırları içinde tutmaya çalışması ve bunun üzerinden evet. yani artık tabii bunun üzerinden ne yapmak istiyor onu çok emin değilim ama e, çünkü mesela Amerika'da PayPal e, 20 bin dolarlık bir sınır belirlemiş yani ...20 bin doların üstünde... ...bir kazanç elde diyorsan ...bir sene içerisinde ve işte 200 sanırım... ...200 defa transaction yani... ...gönderim yapılıyorsa... ...bu, bu, bu durumlarda PayPal bu hesapları... ...Amerikan Vergi Kuruluşu'na, IRS'e bildiriyor. Türkiye'de bunun düzenlemesi... ...ne şekilde bilmiyorum ama... ...bir düzenleme olması gerekliliği... ...zaten aşikar. Yani... ...para ne yazık ki kimseden... ...bağımsız hareket edemiyor bu dünyada. Ama bunun bu, bu şekilde... Böyle, ...yani... Eminim ki Lüksemburg'ta da anlaşamadığı konular vardır PayPal'ın. E, eminim Süper. ki İtalya'da da vardır. Yani bizde nedense hep iş bu noktaya geliyor. Benim ilgimi çeken kısım o. O İlk zaman yani şey biz yok. büyük ülkeyiz. Büyük ülke olduğumuz için de kuralları biz koyarız. dosu var herhalde burada. Birçok yerde de bu yapılmaya çalışıyor. Ya benim anlamadığım konu şu Kerem. Yani hukukçu kimliğiyle veya dışında olarak neden PayPal? Yani bu genelde de yapılan bir şey mi? Başka şirketlerde mi yapılıyor? Bu bir artık hani politika haline mi gelmiş? Biz büyük ülkeyiz, bizim kurallarımızda uygulanacak ve hiçbir şekilde müzakere açık değil bu konular demek. Yoksa Hı. özellikle bazı hani menşeieli şirketlere mi yapılıyor? Özellikle işte Amerika menşeli şirketlere daha mı fazla yapılıyor? Yani olayın e bu millileştirilmesi ne kadar ideolojik, <gülüyor> ne kadar vergi alakalı, ne kadar da bir ideolojiyi ön plan çıkarmak için yapılıyor? Şimdi bu, buna biraz kompleks bir cevap vereceğim sanırım. Bir, bir yandan ben bu meselenin, bu senin, yani Onur abi, senin ifade ettiğin netlikte algılandığından bile şüpheliyim. Yani bu millileştirmeyi, yani bu yaptıkları şey, yasaya bunlar yurt içinde konulacak derken o bir millileştirme hevesi var ama, neyi millileştirdiklerinin, e, ne yaptıklarının bu alanın millileşip millileşemeyeceğinin Türkiye'nin bu alana ilişkin millileştirme yetkisinin olup olmadığını uluslararası hukuka ve başka diğer anlaşmalara göre e, pek fazla farkında değiller gibi geliyor. Buna, e, bunun için de desteğim şudur. E, enteresan bir şekilde ilgili yasa demin bahsettiğim e, 6400 küsur sayılı yasa e, Gezi sırasında Meclisten geçti. Ee, bunun tutanak tarihleri 19 ve 20 Haziran e, 2013. 2012. Evet. Ee, gene Türkiye Büyük Millet Meclisi sayfasından buna erişebilirsiniz. Ee, şöyle iki örnek vereyim. Ee, meclis görüşmeleri hararetli geçiyor. Bir tutanak e, 69 sayfa. Pardon, 81 sayfa diğer tutanak 100 sayfa. Fena değil yani. İlgili e, direktiflere de demin bahsettiğim referans veriliyor fakat kanunun geneline ve maddelere ilişkin milletvekilleri ne demiş hükümet temsilcileri ne demiş e, bunlara bakıyorsunuz birincisi sadece ve sadece MHP'li e, milletvekilinin konuyu biraz daha bilen bu alanlarda belki maliyeci olabilir bilmiyorum bakmadım olarak biraz daha ekstra sahibi olarak daha ciddi ve spesifik ve somut konularda konuştuğunu görüyorsunuz. Onun e, ona e, şey olarak e, tezat biçimde söz gelimi AKP'nin konuyla ilgili bakanı mesela oturumda hazır hazır değil hazır bulunmuyor. E, HDP'nin ne dediğine bakıyorsunuz hasip Kaplan çıkmış. Ee, hararetli bir konuşma yapmış Geziye ve gezi, geziye ilişkin bizim de o da çok büyük bir polis şiddeti var olan hadiselerden bahsediyor e bunlara da katılıyoruz yani hani o ayrı bir konu fakat yasaya ilişkin söylediği kritiği bir tek şudur i̇şte bütün dünya finansallaşıyor siz de Avrupa Birliği'ne faiz lobisi diyorsunuz ama e, faiz lobisinin dediği şeyi yapıyorsunuz 53. sayfada bunu tutanağın 19 Haziran tarihli tutanağın 53. sayfasında aynen bu ifadeyi bulabilirler. Ee, MHP'nin e, daha bilinçli ifadesi 56'da. CHP de çıkıyor. Gene e, benzer bir şekilde kanunun ilişkin, yani ne ilişkin böyle yanlış olmayan bu finansallaşma denen siyaset biliminde e, Hart ve de özellikle bahsedilen hususlara referans veriyor. Ama kanunun spesifik e, düzenlemelerine ilişkin çok az konuşuluyor. 23. madde. Hani bu yurt içinde Kullanılacaktır maddesine ilişkin ne demişler diye bakıyorsunuz. Bir sürü konu tartışılmış. Bu konu tartışılmamış bile. Yani bunun yurt içinde olmasının ya arkadaşlar bu mümkün değildir. E, yurt bunu biz PayPal için çıkartıyoruz bu veya benzer kurumlar için Mastercard için vesaire. Bu aşikar bir şey. Bunlar gelip sistemlerini Türkiye'de mi kuracaklar? Nasıl kuracaklar? Bizim yasaya böyle bir hüküm almamız doğru mudur? Veya Avrupa Birliği'nin benzeri direktiflerinde konuya ilişkin direktiflerinde bu var mıdır? Bunlar hiç tartışılmıyor. 23. madde oylanmıştır, kabul edilmiştir. 23. maddeye ilişkin tek spesifik tartışma bu. Dolayısıyla <gülüyor> acizane görüşüm son tahliyede bilinçsiz. Ha, arada dediğin gibi böyle bir millileştirme hevesi olduğu için ya bunu da biz Türkiye'ye alalım der gibi bir hevesle yazılmış olabilir diye düşünüyorum. Yani kaldır elleri, itaat et, rahat et, bir, e, okunmamış bir şekilde yani. kim ne yapıyorsa o yapılmış diyorsun. Bir de zaman tabii tabi, o zamanın e, en önemli kelimesi değil mi e, faiz lobisi? Evet. Yanlış çevrildiği halde evet. e, <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> yani diri, diri, pardon, diri, pantolonlu, e, diri pantolonlu bacılarımıza saldıranlar ve faiz lobisi. Evet. evet İsmet Berkan onu da belki şey yapmıştır görmüştür. Evet aslında bu söylediğin. Oradan da bir golümüzü atalım diyorsun. Sö söylediğin detay... Bebek kahvede esas da diri pantolonlu olarak İsmet Berkan'ın <gülüyor> önüne geçmek lazım. <gülüyor> ne diyeceğim? Evet. Aslında söylediğin evet. detay çok güzel e, olayı açıklıyor. 3 sene öncesinde olan bir şey bugün e, uygulanamayacak. Ya yani o zaman doğru düzgün konuşulmadığı için ya da düşünülmediği için sonuçları uygulanamayacak bir noktaya geldiğinde böyle birden milyonlarca insanın hayatını etkileyen bir noktaya geliyor. Benim buna ek olarak hani şu anda bu durumun neye sonuç vereceğini tahmin edemediklerini düşünmüyorum. Bilakis burada bence birazcık da bu parayı da artık ciddi anlamda kontrol etmek istediklerinden bu işi yokuşa sürüyor olmaları gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Ya yani benim kişisel fikrim biraz o yönde açıkçası. Bir de şeyi de ekleyelim olsa... Mahir istersen yani fiili bir savaş döneminde olduğumuz için tabii terörizmle alakalı olabileceğine dair de bir kana oluşturulabilirse esas bunların e, yasası da varsa zaten hani uygulamaya geçmesinde önündeki handikaplar da azalmış olabilir. Evet, evet şöyle yalnız bir durum var şimdi terör, Birleşmiş Milletler'in bu 11 Eylül'den sonra çıkan bir seri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı var işte sayılı karardan başlayan ve buna ilişkin bir antiterörizm komitesi kuruluyor. Bunun e, terörün finansmanına ilişkin bir ulus, münasıran bir uluslararası anlaşma var. Sırf bu konuyu düzenleyen. E, ve bunu da denetleyen, e, hesap akışlarını denetleyen e, bir mevzuat var. Hatta e, buna ilişkin Avrupa e, Adalet e, Divanı'nda çok ünlü bir dava var. Bu e, Yasin El Kadı vardır. E, bizim beyefendi pek e, sever. Hı -hı. E, ona ilişkin meşhur bir dava var. Onun bütün mal varlığına yani Avrupa'daki ve dünyadaki e, el konuluyor. E, Yasin Yankad'ı dava açıyor. E, davayı e, o zamanki Birleşmiş Milletler düzenlemesinde e, terörle ilişkin e, doğrudan e, mallara ve diğer asetlere el konulmasına karşı bireyin bir başvuru hakkı olmadığından dolayı Avrupa Adalet Divanı'ndaki davayı kazanıyor. E, fakat e, yani bundan sonra tekrar bu buna ilişkin mevzuat yenileniyor vesaire. D diyeceğim şu ki terörü, terörün finansmanına ilişkin e, bu tip denetlemeler Avrupa ve e, Amerika'daki finans kuruluşlarınca zaten çok sıkı yapılıyor. Dolayısıyla Türkiye eğer kanunu e, bu amaçla yani terörün finansmanına ilişkin denetlemeler, Denetim sağlama amacıyla düzenlemek için bunu yaptıysa, buna ilişkin yapması gereken Avrupa veya Amerika'daki benzer düzenlemeleri getirmek. Bu düzenlemeleri getirmiyor Türkiye. Kaldık Türkiye yurt dışındaki transferlerle de ilgilenmiyor. Dolayısıyla bu terörün denetimine ilişkin şüphesiz bu tip bir düzenleme, yani düzenleme gereklidir. Yapılıyor zaten. Ama Türkiye bunu niye umursar? Uluslararası birinci anlamda uluslararası anlaşma, anlaşmaya taraf olmasından dolayı ve Birleşmiş Milletler kararından dolayı başı derde girmesin diye umursar. E zaten PayPal'in merkezi Lüksemburg'daysa ve Lüksemburg bunu çok sıkı yapıyorsa Türkiye ya ben bunu denetlemek için yaptım diyemez. Çünkü buradaki veri tabanı orada da denetleniyor. Sen Türkiye'den de gene bir bilmiyorum gölge mi deniyormuş ona öyle bir ifadeye rastladım. Araştırırken buradan da denetleyebilirsin. Oradaki otoriterlerle iş işbirliği anlaşmaların var. Bunlar üzerinden de araştırabilirsin. Ve gene raporlarını sağlıklı bir şekilde birleşmişlere sunabilirsin. Ve hatta kendi toprağındaki e, teröre destek veren, finansal destek verenleri de oradan takip edip bulabilirsin. Bu yani Türkiye'nin teröre ilişkin uluslararası yükümlülüklerini ve kendi mevzuatını yere, yerine getirmesi için oraya bunun e, serverı ve yedeği Türkiye'de, ...bulunur fiilen, fiziken diye bir hüküm koymasına gerek yok. Ama tabii diyorsun yani buradaki bir hani ...Batı terörü destekliyor ve bunu finanse ediyor anlayışı olduğu için... ...oradaki kurumlarla ilgili olarak da hani hiçbir müzakereye girmeden... ...onlarla fikir alışverişinde bulunmanın çok gereksiz olduğu düşünülüyor. Çünkü sonuçta bir güven sorunu var yani... ...Batı hep terörü destekliyor diye düşünürsen tabii ki diyorsun ki... ...kurum ne kadar güçlü olursa olsun veya kendi iş denetim mekanizması... ...ne kadar... E, iyi çalışıyorsa olsun bir şekilde yok diyorsun ya yani. ben kendi işimi kendim yapmak istiyorum ve size güvenmiyorum. Ya kendi işini kendi gene yapabilir onun fiziken yani orada olmasına gerek kalmadan hani onu diyorum. Dediğin bu böyle bir algı var. Hatta German Marshall Fund'ın Türkiye ilişkin yaptığı yakın tarihi bir araştırma var. 2015'in sanki sonbaharı diye hatırlıyorum. Bu araştırmada Türk vatandaşlarının e, uluslararası kurumlara e, olan güveni çok düşük. Şimdi bu uluslararası e, şirketler e, paranın saliseler içerisinde dünyanın bir yerinden başka bir yerine gidebiliyor olma durumu. Ve e, günümüz dünyasının giderek artan polarizasyonu aslında bu PayPal konusunun herhalde temel ayaklarını oluşturuyor diye düşünüyorum. Türkiye'nin buradaki tutumu oldukça Hasmane. E, fakat benzer bir konuda yani başka diyelim ki işte nedir şu anda çok fazla detayına girmeden 2 dakika onu da konuşabiliriz. E, Amerika'da Rıza Zarraf tutuklandı ve e, davası şu anda hazırlanıyor. Hatta kefalet talebi de reddedildi. Burada da inanılmaz parayla ilgili detaylar var. Yani işte e, paraların nereden geldiği yani bütün davanın konusu bu aslında. Çünkü İran'dan çıkmış bir para var. Ve bu paranın bir şekilde Amerikan çıkarlarına karşı olarak dünyada harcanmış olması ya da aklanmış olması gibi bir suçlama var. Bu parayla ilgili olan ekseni para olan tartışmaların ya da bir şekilde savaşların odağında olan Türkiye'nin bu kadar böyle bir keskin tavır tutunuyor olması Kerem bize nasıl geri dönebilir uzun vadede? Ee, çok har harika bir soru. Abi, endişeliyim. Ee, bir ufak bir düzeltme yapacağım. Rıza'nın, Rıza artık samimi olduk sürekli kamuoyundan <gülüyor> takip edildi. Veya Reza'nın, hani bu adamın da ismi pek belli değil. Reza mı Hı -hı. Rıza mı? Esat kefalet esettim. duruşması erte <gülüyor> e şey oldu. Yani e kefalet talebi reddedilmedi. Ertelendi e ertelendi. Daha doğrusu şöyle oldu. Duruşma önce 3 saat kadar ertelendi. Avukat Alper Chohas, benim öğrencim, çok da sevdiğim bir meslektaşım. Beraber bir sürü proje yaptık. New York'a duruşmayı izlemeye gitmedi. O gitti. Oradan canlı yayın yapıyordu. Duruşma önce birkaç saat ertelendi. Arkasından Rıza Sarab'ın avukatı Rıza'nın savunması alınırken tercümesinin doğru yapılmadığına ilişkin bir da bulundu. Sevgili savcımız e, Buhar'a e, çok güzel de tercüme yapılmıştır diye video kayıtlarını sundu. Hakim kefalete ilişkin karara önümüzdeki hafta e, kararını önümüzdeki hafta yazılı olarak vereceğini söyledi ve bu hafta verecek. Hı hı. Kefaleti kabul edecek mi etmeyecek mi? Benim şu anki izlenimim kabul etmeyeceği yönünde. Çünkü kabul ederler şey, ülkeden kaçacağına neredeyse eminler. Evet. Böyle bir durum varken Türkiye'nin böyle bir tavır sergilemesi bu Türkiye'ye nasıl döner? Ee, bir defa böyle bir durumdan bağımsız olarak e, Reza Zerrap davası ve bunun uzantısı Türkiye'ye e, çok e, da iyi dönmeyecek gibi duruyor. E, bildiğiniz gibi dört bakanın da isimleri geçti. Hatta e, zat Şahane'nin de e, ismi geçti en azından bu kişilerle bağlantılı, bakanlarla olan yakın ilişkisi bağlamında. Yani bunun birincisi, bu, e, yani politik itibar anlamında bunun böyle bir iddianamede daha hani kanıtlanmış bir şey, yani yasal olarak evet, e, sonuçta daha iddianame ama, hali, evet. Şüphesiz süpersiz. Ama hani bu tabii hiç hoş bir şey değil. E, bunun dışında e, çok ciddi miktarlardan bahsediliyor ve e, bu savcının e, rekorunu bilmem hani. Biliyor musunuz 59'da veya 56 e, bu tarz dava açmış veya 59 e, hepsinde başarılı olmuş. Bir <gülüyor> tane bile boşu yok. %100. E, bu tip e, empirik çalışmalar, empirik çalışmalar çok önemlidir. Amerikan hukukun hukuk fakültelerinde de çok yapılır. E, yani Tabii ki bu bir, bir şeye delalet etmez ama hani büyük ölçüde e, bunun e, sonuçta olacağını düşünebiliriz. E, şöyle bir problem var. Ee, sadece Reza Zerap ve bu İran üzerinden e, kaçan e, paralar ve bu paraların sadece Amerika menfaatine zarar vermesi de sorun değil. Bu meblalardan iddianameyi dikkatlice e, okursanız, e, yani nerelere gittiği belirle, belir bilinmeyen kimlere yardım yapıldığı bilinmeyen iddianamede böyle ifadeler var. Şu an e, ilk ufak ifa, yani ilk şeyde de de vardı sayfa numarasına bakıyorum. Bir yandan e, ...buna genişletilebilir ...yani bu araştırılıp ortaya çıktığında... ...bu paranın... E, ...söz gelimi bir... E, ...gruba, ayrılıkçı bir gruba... ...veya terörist olarak kabul edilen bir gruba... ...silah alımı için kullanıldığı... ...veya... E, çeşitli yardım yapıldığı da iddia edilebilir... E, ...bu tip e, if ifadeler de çeşitli... E, ...çeşitli yerlerde... ...ortamlarda dile getiriliyor... Bunlar tabi çok ciddi iddialar doğrudur yanlıştır bilemediğim için bu konuda yorum yapamayacağım ama bunların gündeme gelmesi bile Türkiye için hiçbir anlamda olması hukuki anlamda siyasi olarak çok büyük e, e, yara açar. Hukuki olarak da e, demin bahsettiğim Birleşmiş Milletler teröre finansal yardım e, anlaşması çerçevesinde Türkiye'nin sorumluluğunu getirir bu öyle altından kolay kalkılabilecek bir şey değil. Evet. Yani... Ama tam tam tersi oluyor Kerem. Yani bu tür şu konularda böyle tangentten geçmemiz ve hani uluslararası hukuktan ne kadar saptığımız esasda belli anlamlarda bir avantajlı bir durum halinde de sokuluyor. Yani dediğim gibi ilk başta dediğim gibi hani devlet güçlü devlet refleksinin daha da güçlenmesine daha neden oluyor. Özellikle tabii Türkiye'de senin de çok ilgilendiğin bir konu güçler ayrılığı konusunda da hani tek olmak, tek millet, tek birlik tek din neyse adı onu da daha güçlendiren bir hale gelebiliyor. Yani büyük ihtimalle biraz daha hani Türkiye şablonundan da çıkartırsak hani dünyada artık Filipinlerden tut da Amerika'ya kadar bir hani faşizm light bir faşizm rüzgarları esiyor ve neyin gerçek olduğu neyin olmadığı da çok da önemli halde de değil. Fenomenler ne derse o oluyor belli anlamlarda. Bir hukukçu <gülüyor> olarak bu nasıl etkiliyor? Yani tamam hukukçusunuz ve belli şeylere çok va vakıfsınız ama yani gerçeğin algılanmasında ve gerçeğin yorumlanmasında sanki biraz da özellikle hani bu durumda sizin etkiniz azalıyor da gittikçe azalıyor gibi geliyor. Tabii ee, biz çok e, yani belli bir anlamda irrelevant kalıyoruz çünkü özellikle hani böyle bu tip bizimki gibi ülkelerden bahsederken biz bir yandan tabii ki her analiz içinde belli bir siyasi tutum var biz daha çok normatif şeyler söylüyoruz yani bu böyle olmalıdır bu böyle olursa bunun sonucu böyle olur yasada böyle yazıyor uluslararası anlaşmada böyle yazıyor vesaire şimdi bu bizim gibi ülkelerin durumunda çoğu zaman öyle olması gerekiyor da öyle olmuyor ama neden olmuyor buna bakmak lazım çünkü e, ülke için e, şu tip hukuki sonuç doğacak diye bekliyorsunuz. O sonuç doğmuyor. E, ama siz o arada e, hiçbir sonuç doğmadığını zannediyorsunuz. Başka bir sonuç doğuyor. Bunu bilmiyorsunuz. Buna ilişkin anlaşmalar aleni yapılmıyor. Buna ilişkin pazarlıklar aleni yapılmıyor. E, gene orada bir şeyler kaybediyorsunuz. Dolayısıyla hani bizim biz, biz etkisiz kalıyoruz bunu kabul ediyorum biz hatta kendimize ve mesleğimize ve okuduğumuz şeylere çok büyük ciddi bir yabancılaşma da yaşıyoruz. Ama biz bunu bu eleştirileri yaparken herkes bizim sevdiğimiz ve sevmediğimiz eleştirdiğimiz ve eleştirmediğimiz insanlar siyasi görüşler topluluklar bu görüşleri dikkate alırlarsa iyi olur. Çünkü bizim dediğimiz bedeli ödemezlerse mutlaka onlara başka şekilde, başka, bu güçler dengesi içinde başka bir bedel ödetiyorlar. Ee, bunun da ne olduğunun farkında olmadığı için, hukuk dayanında olmadığı için bir destekleri sarılabilecekleri e, bir şey ortada pek kalmamış oluyor. E, ama dediğin yani e, tespitine harfiyan katılıyorum. E, hatta buna ilişkin, e, bilmiyorum yani hukuk felsefecisi misin, değilsin herhalde. <gülüyor> Ama buna ilişkin Gardner isimli bir Oxford hukuk felsefesi profesörünün harika bir eseri var. Eserin adını hatırlamıyorum. Law as a Leap of Faith sanırım. Burada Juridification diye bir tezden bahsediyor. Türkiye'nin da uluslararası hukuk genel durumu da Türkiye ve benzeri ülkelerin uluslararası hukuka karşı olan tutumu da bunun harika bir şekilde izah edilebilir. Şöyle ki. Uluslararası anlaşmaların sayısı, uluslararası mahkemelerin sayısı, uluslararası örgütlerin sayısı, kuralların, normların vesaire sayısı giderek artıyor. Ee, i̇hlaller de giderek artıyor. Ee, ama siz vatandaş olarak bu kadar insan hakları normları içinde gene insan haklarınıza aykırı davranıldığını hissedebiliyorsunuz. Neden? Çünkü e, rule of law yani hukuk üstünlüğüne dayalı temel normlardan ziyade bu yeni uluslararası anlaşma trendleri, yeni uluslararası örgütler e, daha çok idari, yani governance, idare etmek temelli kurgulandığı için e, bürokratların eline çok büyük güç veriyor. Ve bürokratların e, kuvveti ve etkisi e, vatandaşların hukukun üstünlüğünden yani rule of law'dan do, do, doğan e, haklarına, e, hakları le, e, aleyhine. Giderek genişliyor. Dolayısıyla biz bu baskıyı giderek hissediyoruz. Ülke olarak, toplum olarak, azınlık grubu olarak, finansal sektörde iş yapan biri olarak, hukukçu olarak vesaire vesaire. Peki, sonlara gelirken benim bu programda anladığım özet şu. Kendi adıma konuşayım. Yanlışsa ya da eksiğim varsa siz düzeltin. BDDK işte ev hanımı Ev ekonomisine katkıda bulunan Türk insanların şu anda e, somut olarak hayatını etkiledi. Aslında bunun temelinde de çok anlaşılmamış bir yasa var. Ama evet. asıl sebebi de bizim tabii ki güçlü bir ülke olmamız, gücümüzü göstermek istiyor olmamız. Fakat aynı anda e, başka bir sürü uluslararası parayla ilgili olan davalarda sırtımızı dönmüş bir şekilde bekliyoruz. E, gidişata göre de hani hem Türkiye'nin hem de dünyanın yükselen trendlerine göre de bunun ileride ya da yakın zamanda bir sonuçları olacak. O olduğunda da bu niye oldu dememeliyiz diye anlıyorum ben. E, ufak bir ekleme e, yapabilir miyim? Tabii ki. E, İnsan Hakları Mahkemesi'ni istisna tutuyorum. Onunla ilişkin tablo çok daha e, şey e, karamsar. Sayılar çok daha vardı. Bu uluslararası ee, yüzeysel bir insan olduğum için belki ticaret, <gülüyor> yatırım, para hukuku ben bunları tek bir çerçevede toplarsam e, Türkiye'nin bu anlamdaki e, davalardaki başarısına söz gelime bakarsak Dünya Ticaret Örgütü'nün Uyuşmazlık çözüm merkezinde bir tür mahkeme bu e, Türkiye kaç davada e, yer almış, neler yapmış, neler etmiş diye baktığınızda Türkiye iki davada e, davacı, e, dokuz davada davalı 69 davada da 3. parti yani bir şekilde kendi menfaatiyle ilişki e, olabilecek düzenlemeler olduğu için e, davacının veya davalının da tarafında görüş belirtmek amacıyla katılmış. Yani toplam 80'e yakın dava var. Bu davaların hiçbirinde Türkiye kazanmamış. Tekrar ediyorum tek bir davada bile kazanmamış, hep kaybetmiştir. Yatırım tahkiminde de benzer bir sonuç var. Bu Iksit, Dünya Bankası şeyindeki bir tahkimdir. Bunda da uzanların açtığı davalar, çeşitli e, agentler aracılığıyla açtığı davalar haricinde gene e, son derece başarısız. E, ve bunlar da ciddi tazminatlar ödeniyor arkadaşlar. E, bunun da çok farkında değiliz. E, dediğine bir eklemem bu olabilir. İkinci kısa, kısa eklemem de yani, hani o yüzden... Bunun sonuçlarını biz güçlü devletiz ama o paraları da ödemeye güçlü halimizde devam ediyoruz ama o kadar bu, kadar bu paraları ödemeye devam ettikçe bütçesi bu kadar açık veren bir ülke olarak ne kadar güçlü kalabiliriz? Bu da ciddi bir soru işareti. Kanunun hazırlanma sürecindeki nasıl diyeyim? ilgisizlik, bilgisizlik, arar tırmanma vesaire. Buna ilişkin de şuna değinmek istiyorum. Türkiye bunu hep yapan bir şeydi. Senin de verdiğin bu İsviçre Medeni Kanunun iktibası, Alman Ceza Usul Kanunu, İtalyan Ceza Kanununun iktibası vesaire. Bunların sürecinde çok ciddi araştırmalar yapıldı. Bu kanunları Türkiye'de Türkçe'ye çeviren ve yani Türk Hukukuna Türk Hukukunun hani o anlamda modern kurucu babalarından olan. Ee, Mahmut Satbozkurt başkan yönleriyle eleştiriyorlar ama iyi bir hukukçu olduğu söylenebilir. Ee, İsviçre'de bu alanda doktora yapmış biriydi. Çok ciddi çalıştı bu konu üzerinde. Hatta Umut Özsu muhteşem bir akademisyen. Herkese Twitter'dan veya şeyden takip etmesini öneririm. Muhteşem bir hukuk tarihçisi, muhteşem bir uluslararası hukuku. bunun e, Umut Özsu'nun e, bu konuda harika bir makalesi var. Leiden Journal of International Law'da e, şiddetle tavsiye ederim. Çokça çok bir araştırmalar oluyordu. Yakın zamana kadar aslında bu araştırmalar oluyordu. Şimdi milletvekillerinin bu kadar danışmanları var. Binlerce lira aylık alıyorlar. Hukuk danışmanları, siyasi danışmanları ayrı ayrı var. Hepsi her birinin var. Parti ayrımı gözetmeden söylüyorum. Bakanları, bürokrasideki insanları, Adalet Bakanlığı'nı falan saymıyorum. Bu kanunlar gene alınıyor. Alınırken tercümesi yanlış yapılıyor İlgili hüküm, ilgili hük ülkenin kontekstinde düşünülüp Türkiye'ye nasıl uyar, nasıl uymaz, düşünülmüyor. Size okuduğum tutanaklardan da görüyorsunuz bazı örnekler. Ee, bir de böyle bir şey var. Yani e, İlber Hoca'nın kulakları çınlasın. E, hukuki anlamda ve her anlamda biz giderek cahilleşiyoruz. Bu yüzden de yani, bu yaşadığımız şeylerin de sanki biraz bununla alakası var. Açıp okumuyoruz sanki. Yani evet. Kerem normalde tabi ben bu konuşmamızın son 50 dakikamızın hani Cumhurbaşkanlığı hakkında davası sonuçlanmasını beklerken e, gayet bize hani e, yerinde teknik bir analiz <gülüyor> yaptım. E, hani yeni bir başlık açmakta istemiyorum ama Esyantyondan onu da sorayım Tabii 2000'i aşkın insan var e, birkaç of. tanesiyle arkadaşımız tabii. E, evet. Ya yani bunun bunun geleceği hakkında ne düşünüyorsun? Öyle kapatalım istersen. Yani bir sürü mahkeme var tabi. Ne kadar geriye, geriye bırakılsa bile, e, bunun ileride e, bu sonuçların e, tekrar dava unsur olması mümkün olabilir mi veya burada verilen kararların tekrar gözden geçirilmesi için hem ülke içinde hem ülke dışında hangi tür olanaklar var? Şimdi bütün bu davalara karşı insan Hakları Mahkemesinde e, biliyorsunuz, bazı zaten bazı davalar açıldı. ...İnsan insan hakları da mahkemesinde bireysel başvuru yoluna gitmek mümkün. hatta Anayasa Mahkemesi'ne ne de gidildi. Bunun sonucu ne olabilir? Bu tabii bireysel başvurular başvuran bireyleri bağlar. içerisinde onları kurtarır. kurtarmada şöyle ihlal kararı verilir. İlgili hükmün düzeltilmesi istenir. Tazminat talebine hükmedilir ama gene bu Türkiye'de olsa olsa bir yargılanmanın yenilenmesi sebebi olur. Tekrar bu davalar görülür ama bu e, sürede insanların hayatlarından e, çalındığıyla kalır. Şimdi ben bu konuda istatistik gibi bir araştırma yapıyorum. E, İki de deniyor bunların kaçı yatıyor kaçı yapmıyor. buna ilişkin e, bir e, soru e, bilgi edinme hakkı kanununa ilişkin bir soru sordum. Cevabını bekliyorum yakın zamanda sundum daha sürenin içindeler. E, yani... Bu bir Türkiye'deki hukuk uygulaması için ciddi bir ayıptır. Ee, bu hükmün kaldırılması düşünülmelidir e, diye düşünüyorum. Bunu da söyleyeyim. İllaka kaldırmak zorunda da değilsiniz. değildiniz. Yani böyle bir Cumhurbaşkanına alini hakaret küfür için tutabilirdiniz. Bunun insana yani ifade özgürlüğü bakımından sorunlu olabilirdi veya olmayabilirdi. Ama bu hüküm öyle bir şekilde kullanılıyor ki yani Basit bir eleştiriyi veya bir karikatürü, gollumu vesaire aklınıza gelebilecek her şeyi Cumhurbaşkanı hakaret olarak kabul eden bir yargı anlayışı, hakim anlayışı söz konusu. bunun ilişkinde iki tane kısa örnek vermek istiyorum. Şahıs ismi vermeyeceğim. Çok yakın zamanda İstanbul'daki bir üniversitede akademisyen bir arkadaşım bir konuşma yaptı. Çok ciddi bir akademisyendir e, ve ke kendisi bu e, konuşmasında karşısındaki akademisyeni eleştirdi. E, biraz atışma oldu terbiye sınırları çerçevesinde. E, i̇şte bu millileşme bir, bir taraf diğer tarafı sen, yeterin, sen milli değilsinle suçladı. E, milli değilsin denilen tarafta e, ben doktorumu bitirdiğim gibi döndüm. Sen ne zaman döndün dedi. Bunun üzerine salonlar terk edildi. Olayın sonunda da maalesef arkadaşımı milli olmamakla itham eden beyefendi, akademisyen, arkadaşıma yumruk attı. Otuz kişinin önünde. Yetmiyormuş gibi bir de üniversitesini arayıp arkadaşımı şikayet etti. Ve kendisini... Ee, Cumhurbaşkanı hakaretle suçlayacağını, hakkında dava açacağını dile getirdi. Yani diyeceğim o ki e, bu hüküm ve bu hükmün hakimlerce uygulanması böyle abuk subuk e, şeyleri yol açabiliyor. Çünkü hakikaten ben inanıyorum e, hiçbir hakaret olmamasına hatta kendisine ilişkin bir eleştiri dahi olmamasına rağmen sırf e, bu beyefendi böyle bir suç duyurusu bulundu diye benim arkadaşım olan akademisyeninde bununla yargılarlar. Ondan sonra ayıkla pirincini taşın. Yani ne denir böyle bir hükme ki? Pek bir şey denmez. Ben daha fazla demeyeyim, daha fazla vaktinizi almayayım. Şunla bitireyim arkadaşlar. David Disenhaus diye Kanadalı ve Güney Afrikalı muazzam bir hukuk felsefecisi var. Uluslararası hukuk anlamında da ciddi bir akademisyen. Bunun 1998 veya 99 tarihli bir kitabı var. Maalesef kitabın ismini de unuttum şu an. E, Güney Afrika'daki bu hakikat komisyonlarına ilişkin çözüm süreci diyelim. Onu da belki başka bir konuşmada yaparız. Onunla ilişkinde bir e, polis paper hazırladım GRF'e. E, e, şöyle söyleyeyim. E, kitapta yargıçların e, yasa hükümlerini yorumlamasına ilişkin çok e, güzel bir açıklama var. Şöyle söylüyor. Yargıçlar tamam böyle bir hüküm var biz burada kanuna uyuyoruz diyorlar ve e, bireylerin aleyhine olan ırkçı ayrımcı hükümleri de kanunu motomu uygulamak zorunda oldukları için uyguluyorlar ama esasında bu da bir siyasi tercihtir e, şeklinde bir değerlendirme var. Çok daha e, ciddi argümanlarla uzun uzun yapıyor ama zaten yeterince konuştum diye bunu şey yapmıyorum şiddetle tavsiye ederim. E, bütün bu sorunları biz ilk defa yaşamıyoruz. Bir sürü ülke yaşadı. İyi kötü çözüyorlar. İyi kötü insanlar bu konuda düşünüyorlar, yazıyorlar. Bence bu deneyimlerden biz de esinlenirsek, BDDK da en başta esinlenirse bu yaşanan pratik sorunu çözer. İnşallah elemeyi göz nuru ürünleri satan insanlar satışlarını yapabilirler. İnşallah hakaretten yargılanan insanlar mahkemeye gidip gelmek zorunda kalmazlar. Ee, vesaire, vesaire. Evet bu kadar konuştuk sonra inşallah da bitiriyoruz. <gülüyor> Onurcu. Evet. o zaman ben hakkımızda hayırlısı diyorum. Benim anladığım bu yani. <gülüyor> ee, Yetkilere çağrımdır. Arkadaşlar bir şey söylemedi. Bir şey yapacaksanız bana yapın. <gülüyor> Kerem çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Ee, ben teşekkür ederim arkadaşlar. Başınız arttım kusura bakmayın. Estağfurullah. Ondurcuğum bir sonraki programda görüşmek üzere. Mai güzel bir program oldu. Gelecek hafta görüşmek üzere.